Vasıfayi Celahtalına, Sufrafayi Celahte mevcudat, Anخشuyam Beri ve şefiğimiz Muhammed Mustafa Nawa. Firfir Nawa, Lema dampçı in ve illa vahhim lüha halim-ü bezmi kulb-i Mustafa rafalavar Kabe-i kerem Hatib-i Meclisi Firdevcian Kıbel-i Aşikan ahmed evvela hamdü selâ bin bir ismin hürmeti istiğfâ ettik anı her dillerde Muhammed. Ruhuna hem salavat okuyana şefaat kim ederse icâbe Muhammed. Âline asfâzına Rahmet ya Mevla, bizi de kabul eyle, mahşerde sen Muhammed. 211 ismin nur-i haktandır aslın, Halil İbrahim neslin ceddine ala Muhammed. Her cihet görür gözü aselden kulü sözü Hayr-ı nisadır sever an Muhammed Kademin arşa erdi, kadaka hüseyin'i buldu Bin bir kelamı kıldı cananımız Muhammed Ümmetin bir terze görse Kadimina yüsürse insanımız olur uvange yolunda hem Muhammed tavl billah inn eşşeytaner recim billahi errahmaner rahim fezekkin feminel zikra 1000 milin kadahallahu muazzim ve billah rasulun nebi'l kerim قال النبي sallallahu sallallahu aleyhi ve sellem الدين المصيحة الدين المصيحة الدين المصيحة, الدين المصيحة, الدين المصيحة. رسول الله ونتقى حبيب الله خالق اذر جلال جلال جلاله الله نصدق الله جلاله امن واله ولا اله غيره حضر فَذَتْتِرْفَ اِنَّا ذِكْرَةَ اَنْفَعُ الْمُسْيْنِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَط۪يبِ Allah'ımız İki Cihan Güneş'i Muhammed Muttada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Habibim Ahmed Rasûlum ya Muhammed sen vaaz-u nasihat-ı mümin olanlara nensaat verir. Mü'min olanlara menfaatı olup bağızın kesin olarak mü'minlere menfaat için bağız-ı emir buyurdular. Fikaten git, güldü bütüldü. İnnemel mü'minûne l-gebi'ne ve cilek kulu ürdüdür. Ve izzâ külliyet haleydin âyât Hakk'a hümin olanların seradısı bu ayet içeriyle, ilah-ı l nihayetine kadar. اِنَّ <tik> مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا زِكْرَ اللّٰهُ Müminlerin, قُلُوبُونَ Hüminlerin, hümini kâmillerin, hakka hümin olanların yanında Allah, Allah, Allah. Zikrin edildiği zaman halk-i ilahiden, haşyatullah'tan kalbi tiktirer. Azamet-i ilahiyeden sayfinden Allah'a kalbi ihtilaf demeye başlar. Müminin ayarı bundan belli olur. Zikredildiği zaman kalbi ihtilaf etmeye başlar. Tüyleri bazı kısırlar isteriz. <gülüyor> şafakla dersine olsana başka alem olur. O her insanın şahsında bir başkalık olduğu gibi insanın içinde, kalbinde de birbirine bir sürü Rabbimiz tecelli buyurur. Fakat bir başkalaşır, kalbi cilalandırır, kalbi feyize bağıştırır, biizlillah. Nikâh, hadisi şerifler, Nikâh ayeti şerideler var, Güneş-i اِنَّ الْفَلَاةَ تَلْحَا عَنِ الْفَحْشَعِي وَالْمُنْكَرْ وَلَلَىٰذِكُ اللّٰهِ اَكْرَرْ لَهِلَىٰهِ Södem Allah'a lazım. Salat, mutlak, muhakkak salat, fuhsiyyetten, münkeretten Allah kullarını namazla kurtarır. Sen yani namaz olan bir kimse de fuhsiyyetten münkerat olmaz. Lakin Allah'ın üstüne geliyor yine. وَلَلَىٰذِكُ اللّٰهِ اَكْرَرْ bu hususta zikir daha büyük büyürür Allah. Yani kalbi temizlemenin için zikir daha ekberdir. Yani anlayalım tekrar. Zikrullah, hadis-i şerifle tefsir eden ayeti, Zikrullah şifa uygulü. Kalbden zikir kalbi şifası. Nasıl şifası? Hırsı, tamağı, topulu, acarası, kemiği, buzlu, riyayı, <gülüyor> sümkayı, hıgıgı içeriden çıkarır Rabbim zikrederken, ederken taktik zikri aldı mı, başlar. Yani buraya dönüyorum şimdi. Birçok kardeşlerimiz, Rabb'ımızı zikrediyor ve zikrediyoruz elhamdülillah. Zikreden Zümre'ye Rabb'ım bizi ilhak buyurur bu nimete, şükredelim, inşallah mükafatlanırız. Yani Konya bak, şöyle okuyu verdim herhalde, e, o elli kaç bin güne kadar nüfusun içerisinden Halide Zülcelal bu kullarını seçerek, takdir ederek filan velinin evladı oldu mu de Yani bu nimete hiç verilmez mi? Birçoğu zenginler var, zenginler de fakirlere diller. Biz zenginliğimize şükredelim ya, siz de sıhhatınıza şükredin Allah. Fakirlere de sıhhat lütfetmiş ya. Bize Halika Zül Celaluhu, hemiz zenginlik lütfetmiş, hemiz sıhhat lütfetmiş. Hacı Efra-ı Enbili Kuddise Sırraul Aziz Efendimiz'e, Behicah Hanım, annemizin bir sözü var. Ya, be, ya, ya, behice. ya beyicem, ya o da beyicanım soruyor. Ya ustaba alsam, hadi esadi erbilir, bu tesirrau lazim. Allah sizi mi pek seviyor, bizi mi pek seviyor diyor. Şahınlarımız çıkıp da çıkıp ediyorlar, mecburu. Yeni Allah çok seviyor, diyecek yenli oluyor. Sizi çok seviyor, diyecek yanan oluyor. Yani Celle Kutbul Ahtap sana çok seviyor Allah'ı. E o zaman yine tezcih ediyor. şu suanımızın cevabını diyor siz verin. Behice Hanım da Kulafa'dan En kıymetli Zeket Hanım. Fedeven efkatları bile var onun için. Haybun Nisah Hatice, Sefik olsun Behice, Makam olsun Yüce. Dileriz de yani, nehamdülillah Pener'in ergâhları da vardı. İstanbul'da Kelam'ın ergâhında zekizler yapılıyor. Lağızlar veriliyor. Lağızın biri çıktırıyor. Lağız veriyor. Lağız verirken birisi vardı. Kulağına söyledi lağızı. Pener'e gitti. Halife tahin edilmiş. O halife de Pener'e söylüyor. O hoca ne diyor biliyor musun? O söyleyen adam. Bilmiyorum. Hoca diyor ki İbare'ye iyi dikkat et. Behicah Hanım burada. Yani Behicah Hanım'la İbare-i İtlatif diyor. Keder buradan meksip şekilde gittiğinden vücut daima sallanıyor. Üstaz-ı Azam, Hadiyas Ad-i Elbili Bodhisat-ı onun cizbesini seyidine gerişmişler. Bir sükunet hali gelmiş. Hiç zikrederken özünü yumamaz, cahina üstadın anına bakarlarmış bir gün ayrı de zikredilir ki ben daha zannedilmiş peder böyle zikre başlayınca selamı o kadar kaybı kere yine denize düşmüş gibi diyor benim bir kayıp üzerinde dar darlık geliyor gibi hal oldu beni orada bulmuşlar mest halinde üstad da varmışlar efendim usta efendim Gezbesi ilgilendi. Feliz hali geçti. Gezbe geldi. Hayır, hayır. Üstünde birinci hanım var da Mustafa Efendi'ye. Çok da aşık vardı. O çeki bendiriyor. Önce yok. <gülüyor> <diyor. gülüyor> Bu anne diyor ki Allah'ım seni mi çok sever, bizi mi de sever. Siz bir de söylüyorsun. Bütün yıhvanı Allah'a çok severmiş üstadın diyor. Neden biliyorsunuz? Senin gibi bir babaya evlad dolanı biliyor. Yani senin gibi bir babaya evlad dolanı Allah seviyor ki evlad gitmiş diyor. Bu ben bir nasip olsun, düğünlerimiz açılır. Hazreti Ali Rabbiyyallah Muhammed'e selimiz. Allah şefaatinden ayliniz. Sultanı Embiyam Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ali, ya Ali, ya Ali, çok buyurlar. Ya Ali! Allah'ı sever misin? Severim Ya Rabbi! Ya, ya Ali! Muhammed'i sever misin? Severim Ya Rasulallah! Canım fedafi evdiği ve ilmiyi bilir ki Ya Rasulallah! Annem babam tatlı canım kurban olsun sana! Sevilmem mi sen? Ya Ali! Ya Ali! Buyurun Fatma tad da sever misin? Ya Resulallah, Fahmataz Zuhra ile severim, yalan söyleyemem, onu da severim. Ya Ali, Hasan Hüseyin'i de sever misin? Hasan Hüseyin'i de severim ya Resulallah. Yani yalan söyleyem, onları da söyle, severim. Bu dört tane sevdiği bir kalbin içinde nasıl taşıtsın ya Ali? Sürpüt etmişler, kalmışlar. Suara cevap veremiyorlar. Kalbiyizler. Bağdın birinde Allah'ımın inayetiyle diyor, ne sorarsanız sorun, cevap vereceğim Allah'ın inayetiyle. Niye duyanıyorsun ya Ali Devlet? Doğduğum zaman annemin bebesini tutmadan Muhammed Aleyhisselam <gülüyor> ağzıma tütünü vermiş diyor yani. Onu emmişim, kırk dağıma kadar ben ilim bulayım diyor. Benem ve dinetine ilmi Elinin vecinese ganimdi o peygamberin şehri Ali kapısıdır elim kaptından gelen oradan gelsin. Adalet kapısından gelen kut kut şehri benim. Hakk'ın fethi bize azam oradan gelsinler. Adaletin yönetimi benim kapısı Umar-ı oradan gelsinler. Halanın şehri benim kapısı Osman Hüseyin'in hayadan gelen oradan gelsin söylüyor, Allah şefaatine nail edilmiş <gülüyor> Allah'a. Allah. bu kadar âlim olan Hali sadıyallahu anh, o veremeyince mahzun şekilde basmata zıra ve ademinin yanına varmışlar. Belli, üst düşük, yani görseli türk gelmiş, ağlayacak gibi. Yedi defa etrafını zıranırmış, tavak vermiş. Basmata adamın ve ademini gördün, gördün mü onun gırgınlığını düzelteyim diye yedi defa bay etrafını savaşlar, boğazına sardı, kurban oluyor ya Ali. Niye oldun da böylesem diyor, mahzun duruyor. Kıldım diyorum babana, Fırkani enbiyası, alt kordu, şaşkına döndürdü beni. Ne diyor dedi, ne diyor, ne söylüyor? Allah'ı sever misin, Muhammed'i sever misin, <gülüyor> ıı, Fatma'ı, <'ın> İbrahim'i <gülüyor> Hasan Hüseyin'i sever <gülüyor> ''Hepkisini de severim ya Resulallah'' dedim. ''Hepkisini bir kalbe nasıl sürdürüyorsun, o biri gelse, o biri girer'' dedi. ''Bilemedim geldim.'' ''Vay Ali desenize, de. Allah'ı sevmek aklımdandır. Muhammed'i sevmek imanımdandır. Fatımakal Cöhre'yi sevmek şehvetimdendir. Hasan Hüseyin'i sevmek tabiliyetimdendir. ''Onlar sever'' desen neydi? Dedi babıştılar eman vallah şu ana cevap vereceğim ya Muhammed'e görürler Allah'a neyse dedim buyurun diyor. Allah'a sevmek aklından Muhammed'i sevmek dininden dir Fatma Sıdıra'yı sevmek şehvetindendir. Hasan Hüseyin'i şeyini sevmek tabiatındandır hatırlatır Muhammed aleyhisselam hayır ya, ya hayır bu sualının altından semza akacak gibi değildi. O nücüvvet ağacının meyvası olanı tatıma geçiyor bu sualının cevabını etti. <gülüyor> o nücüvvet meyvası bu suara cevap verdi. Bir günün birinde yine, günün birinde bir ya Ali sende öyle bir fazilet var, ne var, benden artık 4 tane tanıyorum yok, üç tane. Birisi senin kayın baban iki cihan güneşi benim kayın babam iki cihan güneşi değil. Yani Fatıma da Zuhra gibi bir sultanın kocasısın. Ya Ali senin nikahın semalarda duyuldu. Yani Fatıma da Zuhra valide bize gibi gönderecek eserat bilemedin şeyha oğlum göndersen olduğuna ister. Amru Fariha göndersen olduğuna ister. İlisne fiilenmede bir zat geldiler var de utanmak olmaz ben varım. Sizin hakmatı zırh var ibaniyet yarası da var. Huzuruna vardı 140 yıl mı geçmiş böyle. Hayatından konuşmaya imkan yok. Birinde cesareti var da konuşurum zanneder. İmkan bulamadı. Ya Ali içinde bir hal var, seni utandırıyor. niye konuşmuyorsun? Hayâh diyorum ya Allah. Dinde bir mahsuru yoksa hayâh etme. Allah aşkına diyor. Dinimizde, İslam dininde bir mahsuru yoksa hayâh etme. Dinde utanılmaz. Ya, ya, Resul, ya Resulallah. Utanarak söylüyorum, Fatma Tezzehra'yı bana Allah'ın emriyle verir misiniz? Allah Allah! Bugün size şöyle taz diye <gülüyor> Bugünun... <gülüyor> Fatma Taz boyu bozup üzmeklerinde öndüren Ali Yalmurtaza ya de Fatıma'yı versen bir hatırından geliştirir. Kızım Fatıma buraya gelin. Ama senin oğlu Ali el-Mutaza seni nikah Allah'ın emriyle almak istiyor, alır mısın? Allah Allah, bugün sabahla en, babam beni bir kocaya verirse Ali el-Mutaza evliyete verip... gelmedi. tam <gülüyor> böyle gelmedi, derim. demek böyle mi gelmiş bu yıllar? Kibri ile emin der Allah'ın selamı var ya Muhammed. Sema'daki olan merahatın yeryüzüne sirayet etmiş Cümgat bin ilham İlhan surasında gelen Sema'da Ali Murtazayla Murtaza ile nikah merahatını bitti Bitti yege yapın, yalnız Halif-i soruyor Nikahına neyin kıyalım? Muhammed bugünün nikahını ne kadar ister? Yani ne isterse Fatıma istesin biz onu kıyacağız, nikahına diyor, sual ediyorlar, diyorlar. Muhammediye şahı, İsmail-i Hakkı azgıtlarının kitabında mansur u Fakiranem olmuştu. Elbette size görmüştüm, tutmuşum. Diyor ki, ben dünyevi olan altınla, ahçayla, bohçayla nikahımı değdirmem. Ben uhrevi istiyorum, ya Muhammed dedi. Sibriyle elini ve geri geldiler. Allah'ın selamı var. Allah'ın selamı var. Hiç devse, aile cennetini mi tanat mı mı? Soruyorlar. Kayır mısın? Hayır, ona kayın değil. Ben cenneti istemiyorum. Ne istiyorsunuz? Doğam yarın cennetini yerine düşüp de şefaat ettiği zaman cehenneme artık olarak gidenler olursa o erkeklere giderken ben de kadınlara şefaat etmez mezzuniyetini erkek ya kadın şefaat hakkı versin Allah da nikâhına doku yırsın. İpiyle emin geliyor ve geriye lazım oluyor. Allah'ın selamı var, tetkin olarak Allah seni şefaata mezzun etti. Hazret-i <gülüyor> Ali Allah şefaatinden ayrısın yani bir handan hanımdan bir uçhal olarak yani hepsi peygamberimizin faziyeti. Fatıma sözcüğü, gibi bir kuza nikahını sayıldı diyor. Şakı peygamberimizin kızı. İki cihan güneşi gibi bir Muhammed'in damarı sunuyor. Yine faziyeti. Yani, Ve Hicri Hanım da diyor ki, Üstazım Allah sizi mi çok sever, bizi mi? Sen biliyorsun diyor. Bizi çok severmiş ki, benim gibi bir hutbul ahsaba, bir evladın selamını diyor. Konyalılar, Kalser ürünler, dörtteçe yedinci kuyundan olan cins erdoşlarımız, Halide Zülgelal bizi çok severmiş de, Aziz Sami Seyhani, 35 yıllahul bir sultana biz evlat etmiş elhamdülillah. Allah'ın hümetinden, hevetçilerinden ayırmasın yüce Allah'ın. Mevduğumuzu şöyle alıyoruz, kalitesiz gelirlerimiz, innel müminun emlerine izaz etir Allah ve dilap oluyoruz. Kalitesiz gelirsiniz değil mi? Allah, Allah, Allah anladın mı? Yeni camilerin kalbi, haşiyallahdan kafi ilahiden tut demeye başlar. Böyle anladınca kalbi tut demeyen, kalbiden kafı gelmeyen sehalla boynunu yutup gözünden yaş yutmayan, Allah Allah'a ihtiyacını bilmeyen, başka birisi hapishaneden, bir zahmetten, bir borçtan kurtulun, kurtalınca teşekkür ederim, teşekkür ederim deyip de Allah kendini, kendini, anne ile baba arasından olan bir damla çıkınca bütün vücudu, yıkamayınca temiz olmayan bir sudan havletmekle ana rahminden kurtarıp dışarıya çıkarıp anne deyin daine üç gün üstü süt yese bir davula süt gelmez yavru yok çünkü yavrula geldiği zaman yani o yediği süt et olur diye incelenen de bakın doktorlar ümumen arasalar sütün içinde et yok Allah yedirme deder olarak ete tahvir eder Çocukla dünya'ya geldiği gün, üç gün üst üste de et yedirsen annesine, makinelere vur isterseniz. Etin içinde bir damla süt yok. Annesinin memeleri memeleri sütle dolar, Allah'ın kudret musluğundan bu yavrunun ağzına verin, bana bana sütle doyurur. Bizi süt devrinden de getiren, ananın elinde mahkum, beşikler içinde kalmış ve böyle asıl vermiş, fikir vermiş, iman vermiş, ikham vermiş, nisan vermiş bunlara birçok şükür isterken şükrünü bilemeyip de, bu şükrü takdir etmeyip de Allah'ını iklim etmeyen insanlar ne kadar insanlar Allah cümlenizi tasretten kurtarsın, onun için zikredildiği zaman Haşyetullah'tan kalbi titreyenler, hakba minin olanlar bunlar. Neyse evet, bu süreci sanılıyor mu? Ve izâ küriyet aleyhün âyetü zâdet minânâ Ahız ve yüksünüm âyeti doğru okuyabildi mi? Hâlık-ı Zülcelâh'ın âyeti celîdesi okundu mu? Ersin olundu mu? İman ziyadeleşir. Efendim... İman ziyadeliği kabul eder mi? Kabul eder. Kaç tane olmayı takip ederiz. Biz iki boyunca iman tek olur. İmanın kuvveti, imanın ziyası, imanın üzerindeki olan yakın kuvvetleşir daha anlamaya çalışacağız. Allah'a emanet olun. ''Ve izeh filiyat aleyh-i mâyet-i Kur'an-ı Kerim okunuldu ve o da tefsir edildi mi? İmansız ziyadalaşır. Onun ziyatı kuvvetleşir. Birkaç bir saat birini vereyim sütlüyü alzamın ile diyor peygamberimiz. Şimdiki bulunan zamanında ve kıyamet bota ne kadar ne kadar ehli iman geleceğizse onun imanıyla sütlüyü alzamın imanı terazinin iki gözüne konulsa elbette sütlüyün imanı daha ağır gelir. Böyle rüyadalarsın. İstanbul'da Erenköy'ünde biraz bir sene geçen hatırlarsanız için konuşturuyorlardı. İmanın ziyadalığından bir misal daha hatırıma geldi. Burada konuşmuştum, burada da konuşayım. Biz eskiden, biz yokuş yakardık, elektriklerimizde oldu. Oraya bir de isporta dökeriz, bir de kirbit çalar. Oradaki boru iyice ısındı mı, ısındıktan sonra pumpasına bakmaya başlarım, ünletini kontrol eder. Basarken ha, basarken ha, basarken ha, ziya, ufak, ufak, ufak, ufakiyetine dışarıya basacak kadar ziyası kuvvetleşiyor. Yani Hübî'nin imanı da yüksürerken ha, aletleri okulurken ha, ziyadan <gülüyor> açar, ziyadan açar, <gülüyor> basıyor, tencerelerden dışarıya çıkıyor. Ziya imanınız da tencerelerden dışarıya çıkıyor mu acaba? Ejdi kontrol edelim barın çıkmış mı? Yani <gülüyor> hepimizin eline terazi geliyor, kendinize imanımız, imanımız ücretli mi geliyor, zayis mi geliyor? İman içeride hesabesinde elem-i terasiyde baraballahu meselam kaygıbeten, sekeceresin, kaygıbetin, akl-u hâsâmişin, yeter-u hâf-ı sema, baraballahu azîm. İman, hakçe kökünü attı da, kökü seman tuttu mu, dalları semaya doğru. Yani gözlere doğru, kulaklara doğru, ağızlara doğru, ellere doğru şöyle yüklenmeye başlar, pişkın atar. İmanın rüyası da bu yüksekler baksa, löfif yapıyorduk, löfif yaptık, mı engellerden dışarıya vuruyorduk. İman, akşam piştirmeye başladı da, gözüne ise gözün temaya baktırdık, uç gibi ağlar. Bir layık, biretsiz sürdü ben Allah'ım, bir ibret vermiş böse millet gelmeyen gözün sahibi, içeride iman sahibi, nefis Kıpsal'da dışarıya vurdun mu, oranın reiki şuburu, efendim huzurdan haşa, imansız olduğu zaman, tatleti oturan, gözün, elin yüzüne, namusuna düşer. Yani buraya iman daha yetekememiş, şiirini oraya atamamış, rüyası dışarıya çıkmamış. Anlayalım şimdi. Demek ki, kulağında doldu, geldin mi? kulağa geldin mi iman dışarıya mı? kulağında sütü bütün mevcudat Allah'ın sütü müylediğini bismillah benim müfüldü şeyhün illahi tettihû <tifs> bihamdî velâkî lâ tefkâhûnâ tefkîhûn sâzakallâhu'l-azîm treni alvarır dinler, tren baştan fettah, fettah, fettahdır ondan sonra yola açılır, Sahi, sahi, sahi. Yolumu aç Yolumu aç diyor gelen. Ondan sonra yola devam etsin mi? Allah, Allah Allah Allah Allah diye başlıyor Şuraya vuruyorsun Hak hak diyor Ondan sonra imanı buraya alır ama hak hak geliyor, Yani hak hak diyor Götüstan da müridi Oturuyor yedirhan Tebdalanmış asık Olduğuna çütüp Al elmanın yeşilini İkili dinden geçimli, canınız yatamadın, gönder ger geçim diyor. Ya sen bu üçündür Allah, ne anlıyorsun kudum diyor, et, üstadın diyor, türkü çağırıyor. Ne türkü çağırıyor, güne oğlum diyor, liman kulağı doymuşmuz, evvel kitağı yapıştırmış. Al elmanın geçini diyor, geç vakit mamazı al kabul et. Tâsili erkanı ile, tarzı ile, vahşi ile, kabul et diyor, görmüyor mu adam diyor. Hiçsin ben geçiniyorsun. Rızanı hiçsin yanasın. Anvanın içinde bulunacaksın diyor. Araıyor görüyor mu adam diyor? Yalnız yapamadım Tabi de yalnız nasıl yapayım aileni, gelini, barını, her şeyi mi süratliyor mu? oraya? Nasıl yapayım Dön gel yaşayacaksın diyor. İman yaşayacaksın. Dön gel diyor. Dönmiyor mu diyor? Hadi bakalım bu lan mağarlarından vaktin serisi gibi olan hadis üstefendi hazretleri mergad-ı nuroslu kederimin yanına gelmişti bugün değirmende yattım çağırken güzeldim yalnız tahammül edemedim ve uyuyamadım suyu dinledim diyor değirmene dökülen su huuu huuu huuuu Tabaklara kadar su kesiyor Birazcıkın var mı görüyor Çünkü taraf.